Argun Yum ve Ben Gürhan Ertürk uzaktan telefonla sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Robin Payar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo Stüdyosu'nda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 19 Ağustos, Çarşamba saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız Havankoğlu.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 Bugünkü programımızın destekçisi İbrahim Yekta Gençel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. <gülüyor> Efendim bugün Altın Saatler ekibi olarak konuksuz bir program gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz iki gün önce 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümü idi. Ee, bu programı da o yıl dönümünün anısına düzenliyoruz ama biz bugün biraz geçmişten bahsetmek yerine Mevcut günümüze ve geleceğe bakmak istiyoruz ama başlangıçta kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Bu 21 yılın değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Geçen yıl hatırlayacaksınız belki dinleyen dinleyicilerimiz e, hatırlayabilirler. E, 20 yılın bir özetini yapmıştık. Bu 20 yılda neler gerçekleşti, neler yapılabildi ve neler yapılmadı üzerine. Bunu tekrarlamayacağız ama esas olarak 21. yılda özellikle de yılbaşından itibaren gelişmiş olan projelerden bahsedeceğiz ve bu konudaki projelerin son durumlarını da sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, efendim Nuray Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Günaydın, iyi günler dilerim. Elvan ve Argun sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Evet, e, hocam önce e, size sormak istiyorum. Bu 21. yıl dönümüne ilişkin olarak söylemek istedikleriniz var mı? Varsa nelerdir? Evet, e, kısaca ifade edeyim. Tabii, e, 19 pardon, 17 Ağustos 1999 depremi. Ee, ve daha sonra 12 e, Kasım Türkiye depremi depremi ikisi birden e, geçtiğimiz yüzyılda veya son yüzyılda diyelim yaşadığımız e, en büyük e, deprem felaketlerinden ikisi ama e, özellikle 17 Ağustos depremi e, meydana getirdiği sonuçlar bakımından. Gerek can kaybı, gerekse e, mal kaybı e, ve toplum hayatına etkisi açısından hiç şüphesiz e, bizim neslimizin, hatta bizden sonraki nesillerin e, yaşadığı en büyük deprem. E, bu deprem e, bize çok şeyler öğretti. E, e, bütün detayına bu programda girmek e, mümkün olmayacak belki ama ee, herhalde şunu söylemek mümkün. Ee, bir kere toplum birincinde deprem e, olgusunun yeri e, konusunda tabii önemli gelişmeler e, oldu. E, ama depremi toplum hala doğru olarak anlıyor mu, e, değerlendiriyor mu, algılıyor mu? Onda o tartışılabilir noktalar var maalesef. Öte yandan tabii yönetmeliklerde değişiklikler oldu. E, e, kontrol mekanizmaları iyileştirilmeye çalışıldı. E, ancak e, bu konularda da e, sorunlarımız yok değil. E, tabii e, bugün herhalde yine kısaca değinmemizin uygun olacağını düşündüğüm e, deprem sonrası e, acil e, kurtarma, e, acil müdahale ve buna ilişkin hazırlıklar konusunda e, risk yönetimi konusunda e, oldukça önemli gelişmeler meydana geldi. Fakat özellikle e, artık e, önemli bir beklenti olarak önümüzde olan İstanbul, olası İstanbul depreminde bu konuda e, nedenli hazırlıklıyız e, ve mevcut durumumuz nedenli, yeterli. Bu gerçekten tartışmaya değer. Şimdi depremden bu yana yani 17 Ağustos depreminden bu yana tabii İstanbul özellikle öne çıktı. İstanbul Türkiye'nin en büyük kenti, en nüfus yoğunluğu en fazla olan kenti ve İstanbul'da büyük bir depremi bekliyoruz artık bunu tekrarlamak ve ayrıntılarına girmek gereksiz. E, fakat tabi İstanbul için e, o günden bu yana sizin de belirttiğiniz gibi açılışta geçen yıl yaptığımız programda o, o zamandan bu yana yapılan çalışmaların önemli bir kısmı İstanbul'la ilgiliydi. E, çok çalışma yapılmış olmasına rağmen e, aksiyon anlamında yani e, meydana gelen gelişmeler tabi sınırlı oldu. Hiçbir şey yapılmadı demiyoruz. Yani bir takım şeyler yapıldı. E, fakat e, İstanbul'un e, büyük yapı kütlesinin e, depreme dayanıklılığı konusundaki e, araştırmalar gösterdi ki bu konuda çok büyük zaaflarımız var ve çok büyük e, işler yapmak zorundayız. E, bu, bu konuda e, maalesef başarılı olamadık yani. Şimdi yeni belediye yönetimi bu konuyu özellikle Başkan İmamoğlu bu konuyu daima birinci planda tuttuğu göreve başladığı tarihten bu yana ve tutmada devam ediyor. Bu tabi olumlu bir gelişme ama konu herhalde sadece İstanbul'un sorunu değil aslında bu bir Türkiye'nin sorunu. Vaktimiz kalırsa bu konularda da görüş, görüşlerimizi ifade edebiliriz. Ben genel değerlendirme olarak isterseniz burada durayım. Daha sonra ayrıntılara girebiliriz. Evet, şimdi Elvan'dan görüş rica ediyorum. Valla şöyle diyeyim, ben esasında hocanın bıraktığı yerden ve de hocanın açtığı noktadan... Şimdi 99 depreminden bu yana baktığımızda ve de bu konu tartışıldığında en büyük ilerlemenin afet sonrası müdahale kriz yönetimi kısmında olduğu söyleniyor. İşte müdahale kapasitemizin artışı, insanın yardım konusunda kaydedilen gelişmeler ve bu konuda edinilen tecrübeler ve oluşturulan kapasite şeklinde. Şimdi şöyle bir kere 99 dönemine baktığımızda, 99 ve öncesinde baktığımızda yet o kadar fazla yetersizlik ki şu anda yapılan her şey bir ilerlem olarak gözüküyor. Onu bir kere tespit etmek lazım. Bunu biliyorsunuz, e, e, siz belki de izlemişsinizdir, dinleyenlerimiz de izlemiştir. E, bu Türkiye Radyomotorlar Cemiyeti'nin bir hazırladığı, 99 depreminin yıl dönemiyle ilgili olarak hazırladığı bir ufak video var. O videoda bu o zamanı Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'in bir demeci var gazetecilere. Şey diyor, depremin hemen ardından, ülkemizin bazı bölgelerinde bir deprem meydana gelmiştir. Yani o dönemde artık depremin nerede meydana geldiği bile tespit edilemiyor Türkiye'nin tarafından, yönetimi tarafından. O noktada Hani bugün artık şey dakikası saniyesine kadar koordinatları verilerek kaç metre derinlikte falan Biz bunları artık şey yapıyoruz. O anlamda bir gelişme var. Artı müdahale kapasitesinde de çok ciddi bir gelişme var. Ama soru şey İstanbul depremi gibi. Olağanüstü boyutlarda Riskler taşıyan bir doğa olayına hazır mıyız değil mi bize geldiğinde hakikaten cevabı biraz karışık ve zor. Çok da net olarak evet o anlamda müdahale anlamında o krizin yönetilmesi anlamında yeterliyiz demek çok zor. Bu yeterli olup olmama zaten birazcık da söz konusu olan riskin büyüklüle bağlantılı bir şey. İstanbul senaryolarına baktığımız zaman bu risk o yıl 99'dan bu yana azalmış mı? Hala bir soru işareti. O yüzden artan kapasite yeterlim mi, yetersiz mi? Ben kişi olarak yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul'da öngörülen yıkım o boyutlardaki. Bugünkü mevcut işte araba kurtarma olsun, haberleşme altyapısı olsun, ulaşım altyapısı olsun, geçici barınma ile ilgili konular olsun, güvenlik olsun. Bunların şu anda oluşmuş olan kapasitenin yeterlik gelebileceğine ben inanmıyorum şahsen. Bu noktada en büyük açığımız da mesela yerel müdahale kapasitesinin eksikliği. Ya yani Biz hala bu işi merkezden işte bir o da sınırlı kapasitesi var. Bir tarafta sivil savunma, arama kurtarma birinde. Bir de STK'lar, bir de o şeye, silahlı kuvvetlere bağlı belli bir kapasitesi olan. Arama kurtarma, mesela arama kurtarma yapacağımızı düşünüyoruz. Evet, ufak bir depremde şey coğrafi olarak fazla geniş bir alana yayılmamış bir yerde, yıkılımın sınırlı olduğu bir yerde, şu anda çok güzel, ihtişamlı arama kurtarma... Tabloları çiziyoruz. İşte yüzlerce araba kurtarmacı, üniformalarıyla, aletleriyle falan çalışıyor. Ama İstanbul gibi işte milyon sayının e, üzerinde yapı e, stoğu olan e, ilk anda 500 bin kişilerle 500 bin kişiye kadar ifade edilen, yani ilk müdahale ihtiyacı olacak insanın e, söz konusu olduğu bir e, afet durumunda bu kapasitenin ne kadar yeterli olacağını e, yani tahmin etmek çok zor. E, o yüzden de e, bir merkezden bu işi yapmak mümkün değil. Mahallelerde örgütlenmenin e, bir, bir an önce yapılması lazım. Covid-19 için mahallelerde örgütlenme öngörülüyor. Gazetede dün okudum. Ama hala biz e, maalesef e, İstanbul depremi açısı için mahallelerde bu ilk müdahale amaçlı örgütlenmeyi bir türlü başaramadık. Yani bir takım çabalar oldu. İkbeyin de dahil olduğum bir takım çabalar oldu geçmişte ama bunlar çok çok sınırlı kaldı. Oysa e, kriz yönetim açısından afet sonrasında İstanbul'da oluşabilecek deprem e, sonrasında ilk anda en önemli kaynak ihtiyaç duyulacak kaynak olan mahalle bazındaki örgütlenmedir. Burada bence sınıfta kaldık. Daha şu anda kadar e, yeterli yapıyı oluşturamadık. Yani böyle baktığımız zaman esasında Evet bir şeyler var 17 Ağustos depreminden bu yana gelişmiş ama bu söz konusu olan riskin karşılanması ya yani da riskin yaratacağı şey, yıkımı, yaratacağı sorunları çözebilecek bir müdahale kapasitesi mi bence değil. Evet, Elvan evet. senin bahsetmiş olduğun Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti kısaltmasıyla traç depremin evet. e, depremle ilgili 17 Ağustos 1999 belgeseli hazırladı. Ona değindin. YouTube'da dinleyicilerimiz bu belgesele ulaşabilirler. Ve bir sivil toplum örgütünün ne kadar etkili olabileceği konusunda son derece önemli bir örnek. Kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu konuda programlar da yapmıştık. E, Tıraç, yani Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, depremin e, olduğu andan başlayarak e, hızla organize oldular. Ve belli bölgelerde, üç gün boyunca, belli bölgelerde de on gün boyunca Ankara'nın e, kamu yönetiminin e, iletişimini e, telsizleriyle sağladılar. Ve bu bakımdan da son derece önemli bir e, geçmişe dair e, belgeseldir. Tekrarlıyorum. Traç 17 Ağustos 1999 belgeseli olarak YouTube'da aradığınız takdirde ulaşabileceksiniz. Evet, bir son bir şey daha söylemek tabii, istiyorum Gülent müsaade ederse. Şimdi tabii. hocanın söylediğine ilaveten, Yani e, bu e, son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şey gayretleriyle bir, bir, çalışmalar başladı bir takım şeyler yapılıyor ama yani ben zaman zaman şu hissiyatı e, maalesef kapılıyorum. Gene aynı laflar, gene aynı kişiler, gene aynı çıkarlar, gene aynı çatışmalar. Yani e, böyle bir, hakikaten e, biraz olumsuz bir resim oldu ama o konuda e, bir türlü istenen adımların gerçek e, hani e, projelerin hayata geçirilmesi ile. Atılacak gerçek adımların bir türlü atılamadığını düşünüyorum. Ee, o da e, yani bizim talihsizliğimiz galiba. Evet, Argun, seni dinleyebilir yani, miyiz? Benim benim görüşüm de Elvan'ınkine paralel. E, yani kurtarma falan iyi işte. Bingöl'de bir tane büna çöktü, yatılı mektep. E, Türkiye'nin bütün kurtarma ekipleri bünanın üstüne tırmandılar ve ancak işte 2-3 çocuğu galiba çıkarabilirler gerisi hep e, hayatını kaybetmiş e, düzünelerle çocuklardı biz o kurtarma işinden ziyade 50 bin tane binanın yıkılması ihtimalinden söz ediliyor e, raporlarda bu 50 bin binayı nasıl nasıl yıkılmaz hale getirebiliriz konusunda ne yapıldığını belki hocamızın son katıldığı çalışmalar buna e, yardımcı olacaktır anlamamızı bunun ee, üzerinde dursak diyorum. Yani ya böyle genel bir seferberlik hali, havası filan filan pek yok maalesef. Evet. Evet. Ee, evet hocam. Son bilgileri sizden almak istiyoruz. Aslında e, şeyin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurmuş olduğu bir bilim kurulu var. Biz bunu programlarımızda e, dinleyicilerimize aktardık. Ama e, kısaca bu bilim kurulu neden kuruldu ve e, nasıl bir faaliyet yürütüyor? Ee, bu konuda e, sizin aktaracaklarınızı dinliyoruz hocam. Buyurun. Evet. Efendim şimdi isterseniz e, bir altlık olarak daha önceki programlarımıza da belirttiğimiz bir e, durumu ortaya koyalım. E, İstanbul'daki mevcut e, binaların riski nedir, deprem riski nedir bu konuda daha önceki programlarımızda defaatle konuşmuş olmakla beraber kısa bir özet vermeyi uygun görüyorum. Ee, biliyorsunuz şimdiye kadar yani daha doğrusu 99 depreminden bu yana özellikle işte İstanbul deprem master planının hazırlanmasından bu yana İstanbul'da olası bir senaryo depreminde büyük bir depremde şiddetli beklediğimiz şiddetli depremde meydana gelecek hasarların mertebesini kestirmeye çalışan çeşitli araştırmalar, çalışmalar yapıldı. Bunların bir kısmına biz de katkıda bulunduk. Bir kısmını Japonlar yaptılar. Biz kandilli olarak yaptık vesaire. Bu bağlamda yapılan en son çalışma 2018 yılında aslında tanımlanmış tamamlanan ve 2019 yılında yeni yönetim tarafından, yeni belediye yönetimi tarafından açıklanan çalışma. Bu çalışmayı da yine e, Kandilvirus Deprem Araştırma Enstitüsü e, Deprem Mühendisliği bölümündeki arkadaşlarımız yaptılar. E, bu çalışmalar aslında global e, e, tahmin çalışmalarıdır. E, amaç ortaya çıkacak hasarın mertebesini kestirebilmektir. Çok kesin olduğu söylenemez. Tek tek hangi binaların nasıl yıkılacağı konusunda bilgi vermez. Ama eldeki imkanlarla, bugünkü mevcut bilimsel ve hesaplama imkanlarıyla yapılabilecek en iyi şeyin yapıldığını düşünüyorum. Tabii bizim 2000'li yılların başında Yaptığımız çalışmalar özellikle envanterin eksikliği dolayısıyla e, çok da doğru değildi. Bunun farkındaydık çünkü envanter çok eksikti. Bina envanteri yani kent envanteri genel olarak e, çok eksikti. Tabii bu 20 yıl içinde bu alanda e, çok büyük gelişmeler oldu. E, bu bilgi toplama açısından, haritacılık açısından vesaire... Dolayısıyla bugün çok daha iyi durumdayız. Bugün işte uzay fotoğraflarıyla bilgisayarlarımızda adres bile bulabilecek noktaya geldik. Dolayısıyla bina sayımız, binaların temel özelliklerini işte kat sayılarını ve tabi bu arada belediye arşiv sisteminin de gelişmesiyle işte diğer bilgileri çok daha sağlıklı olarak verleyebiliyoruz. Şimdi bu son çalışma 7,5 moment büyüklüğünde bir senaryo depremi altında İstanbul'da neler olabileceğini, hangi düzeylerde hasarlar meydana gelebileceğini bina hasarı bakımından ele alıyor. Ayrıca altyapı tesislerinde yani doğal gaz temiz su ve pis su sistemlerinde meydana gelecek hasarlar hakkında da genel bir takım tahminlerde bulunuyor. Şimdi efendim bu bir kere mevcut envanterin değerlendirilmesi çok önemli. İstanbul'da 1 milyon 166 bin bina olduğu tespit edilmiş. Tabii bu 2018 tarihi itibariyle. Şimdi bunların yaşları bakımından 1980 öncesi 255 bin bina var. Bu toplam stokun yüzde 22'sine karşı geliyor. 1980 bin arası 533 bin bina var. Yüzde 46'sını oluşturuyor. Ve 2000 sonrasında 376 bin bina var. Bu da yüzde 32'sini oluşturuyor. Şimdi bu tarihler ne bakımdan önemli? 1980 öncesi özellikle hem inşaat teknolojisi hem de o dönemde uygulanmakta olan yönetmelik bakımından bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir 1980 tarihi. Dolayısıyla biz 1980 öncesi binaları oldukça eski binalar diye düşünüyoruz. Yani bunlar aslında tabii 40 yıl ve bugüne göre 40 yıl ve daha eski olan binalar. 1980-2000 arası aslında İstanbul'da çok büyük hacımsal gelişmenin olduğu, yapısal stok bakımından ve nüfus bakımından olduğu dönem. Buradaki 533 bin bina tabii aslında... 80 öncesine göre daha iyi koşullarda olması lazım. Daha iyi koşullarda, daha kaliteli olarak yapılmış olması lazım. Ama onun da belli defekleri var. Mesela bu konuda önümüzde önemli bir ayraç. Hazır beton kullanımı. Hazır beton kullanımı tam 2000'de başlamadı ama 1990'ların özellikle ikinci yarısında yaygınlaşmaya başladı. Ondan önce Beton e, yapımı bakımından çok ipdâi, çok ilkel yöntemler kullanıyordu. Nitekim bugün yapılan araştırmalar, bu, bu dönemde yapılan e, yani testler yerinde al, yerinde alınan numuneler üzerinde yapılan testler, bu dönemde yapılan binaların beton kalitesi bakımından çok kötü olduğunu gösteriyor. E, ve nihayet 2000 yıl 2000 sonrası. Şimdi bu 2000 tarihinin bir başka dönüm noktası olma özelliği de şu. 1997 tarihinde yönetmeliğimiz değiştirildi. 1998'de de yürürlüğe girdi. 98 başında. Ancak hatırlarsanız şimdi yaşadığımız duruma benzer bir ekonomik bunalım içindeydik o tarihlerde. De. Hem de siyasi ve ekonomik bunalım içindeydik. Dolayısıyla o sıralarda inşaat e, endüstrisi hemen hemen durmuş durumdaydı. Dolayısıyla 98 ile 2000 arasında benim hatırladığım kadarıyla çok az inşaat yapıldı. Dolayısıyla 2000 tarihi bu bakımdan e, doğru bir e, ayıraç olarak düşünülebilir. 2000'den sonra yapılan yine az sayıda değil, %32'yi oluşturan 376.000 bin bina var. İşte bu, bu binaların biraz daha iyi olduğunu varsayıyoruz. Tabii bu bir varsayım Yani aslında bu, bu dönemde de kötü betonla yapılan, kötü projeyle yapılan, kötü işçilikle yapılan pek çok binalar olduğunu düşünmemiz lazım, biliyoruz. Ama böyle bir kategorizasyon doğru. Şimdi bu o, bilgiler e, çerçevesinde e, tabii e, binaları nasıl sınıflandırıyoruz? Bunlar aslında çok büyük parametreler yok elimizde çünkü bu bir kaba yönü, kaba bir sınıflandırma. Ee, binanın yaşı işte önemli biraz önce belirttik binanın yapı tipi yani taşıyıcı sistem tipi işte bu betonarme olabilir, çelik olabilir yığma kâkere olabilir İstanbul'daki ve hatta Türkiye'deki binaların artık çok büyük bir çoğunluğu betonarme. harme ee, kat sayısı bir şey ee, önemli bir parametre Ve ee, bu kadar bunun dışında e, işte tabi o tarihlerde yap uygulanan yönetmelikleri esas alıyoruz. Tabii son çalışmaların en önemli özelliklerinden biri de deprem tehlikesinin belirlenmesi konusunda yani binaları etkileyici olan deprem etkilerinin deprem ivmelerinin belirlenmesi konusunda son yıllarda son on yılda çok büyük gelişmeler oldu ve nitekim 2018 ve yayınlanan 2019'da yayınlanan deprem yönetme pardon 2018'de yayınlanıp 2019'da yürürlüğe giren e, deprem yönetmeliğine paralel olarak bir e, aynı tarihte e, yayınlanıp yürürlüğe giren e, bir Türkiye deprem tehlikesi haritası da söz konusu. Tabii bu, o, bu haritanın e, ku, kullandığı teknoloji İstanbul içinde ayrıntılı olarak bu senaryo depreminin oluşturulmasında e, kullanıldı. Bu arada tabii İstanbul için e, çok e, önemli bir avantaj olarak ifade edeceğimiz, olumlu bir gelişme olarak ifade edeceğimiz durum İstanbul'un zemin yapısı e, bu e, 2000'li yıllardan itibaren yani İstanbul master Dep deprem master planının e, yapılmasından itibaren özellikle Japon Yardımıyla, CELKA yardımıyla çok ayrıntılı bir biçimde zemin yapısı ortaya çıkarıldı. Bu çok büyük bir gelişme. Dolayısıyla zeminin e, depreme etkisi konusunda e, oldukça doğru güvenilir bilgilere sahibiz. Bu tabii e, bu çalışmanın e, güvenilirliğini arttırma bağlamında önemli konular. Şimdi e, bunlardan sonra kısaca hasarlardan tekrar bahsedeyim şimdi yapılan e, çalışmalara göre e, bu İstanbul'daki 1 milyon bin binanın hasar durumu şöyle dağılımı şöyle e, hesaplanıyor çok ağır hasar yani yıkım diyebileceğimiz şey 14.000 bin bina civarında yüzde bir onda ikisi toplam stokun ağır hasar yıkılmamakla birlikte kullanılmayacak derecede hasar gören gören görmesi görülen binalar 34 bin civarında yüzde iki onda dokuzuunu oluşturuyor binaları toplam binaların orta hasarlı binalar yani e, aşırı hasar görmeyen kısmen kullanılabilir ama duruma göre e, yıkılması gerekebilir veya güçlendirilip onarılabilir durumdaki binalar 146 bin, 147 bin civarında yüzde 12 onda altısı Hafif hasar görecek binalar, bunlar kolaylıkla tamir edilebilecek ufak tefek hasarların olduğu binalar 301 bin %26'yı oluşturuyor ve hasarsız binada %57,5-670 bin bina var. Şimdi bütün binalar yıkılmıyor görüyorsunuz. Yani aslında %75, 70 -75 arasında binalarımız Hasarsız ve hafif hasarlı olacak. Bunun nedeni tabii çeşitli nedenleri var. Ee, çünkü İstanbul çok büyük bir yer olduğu için bunu mesela e, Adapazarı, İzmit depremiyle karıştırmamak lazım. Orada deprem hem e, o, o şehirler nispeten lokal küçük şehirlerdi. E, İstanbul'a oranında konuşuyorum. Ve e, çok yoğun bir biçimde deprem onlar oralarda olmuştu. İstanbul ise çok yaygın. Çok geniş olduğu için de, İstanbul'da depremden az etkileyecek. Hatta neredeyse hiç etkilenmeyecek ilçeler bile var. Ee, dolayısıyla e, hadi bazen İstanbul baştan aşağı yerle bir olacak gibi bir e, izledim. E, doğru değil. Bazen bu ifade ediliyor ama e, tabii çok ağır ve e, ağır hasar dediğim e, aslında bakarsanız toplam toplumun yüzde dört onda birini oluşturan 48 bin bina. işte bunlar çok önemli. Çünkü çok ağır hasarlı ve ağır hasarlı binalar. Can kayıpları da bu binaların yıkılması veya ağır hasarlı ile meydana gelecek olan binalar. Şimdi bu bir mertebeyi dolayısıyla veriyor. Şimdi önemli olan, bu özellikle en kritik durumda olan 48 bin binayı biz ne yapacağız? Şimdi Yeni İstanbul Belediye yönetimi, işte bir yıldan beri bu konuya kafa patlatıyor. Bir şeyler Hocam, yapmaya çalışıyor. İşte, araya evet, girebilir buyurun. miyim? Ee, küçük ara edelim. verelim mi? E, müzik parçamızı Olur. dinleyelim. Tamam. Ondan sonra da bu kısma geçelim. Ne dersiniz? Tabii. Peki efendim. Tamam. O zaman e, şimdi e, müziğimizi dinleyeceğiz. Evet, Açık Radyodayız 94.9'da. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Altın Saatler ekibi olarak dördümüzle programdayız. Mehmet Nuray Aydınoğlu hocam, Elvan Cantekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertür programın ikinci bölümünü sürdürüyoruz. Hocam söz yine sizde. Buyurun. Evet, birinci kısımda program birinci kısmında yapılan mevcut e, binas dokuyla ilgili yapılan e, senaryo çalışmasından bahsetmiştik, hasar tahmin çalışmasından. Şimdi buradaki dediğim, orada da ifade ettiğimiz gibi bu e, binaların sayısını biraz tabii ilçelere ve yerlere göre dağılımını da bu rapor, bu çalışma veriyor. Nitekim İstanbul Belediyesi e, takviben bir ay kadar önce sanıyorum e, ilçe bazında da bu e, çalışmanın sonuçlarını çeşitli grafikler halinde pdf formatında yayınladı bunlar e, şeyden e, internetten indirilebilir e, fakat tabi bu binalar dediğim, bu, bu, bu e, uza, e, genel bina sayımına envanterine bağlı olarak çıkan bir sonuç şimdi hangi özellikle biraz önce ya, aradan önce belirttiğimiz gibi 48 bin tane kritik bina var tabii bu da bir tahmin belki biraz daha az belki biraz daha fazla benim tahminime göre biraz daha fazla olabilir bu. Yani hissiyatıma göre değil daha doğrusu. Ee, diyelim 48 bin bina. Bu, bu, bu binalar hangileri? Şimdi bunları tespit edip aksiyona geçmek söz konusu. Yani ne yapacağız? Çok ağır e, bir bina varsa, yani çok ağır hasar görmesi gereken bir binayı tespit ettiysek e, bu tür binalar genellikle güçlendirilemez. Dolayısıyla bunları yıkmak lazım. Ama ağır hasarlı binalar onlar da büyük ölçüde yıkılacaktır ama belki bazıları güçlendirilebilir. Şimdi dolayısıyla bu binaların tespiti lazım. Yani tek tek tespiti lazım. Tabii bu muazzam e, detaylı ve zor bir iş. E, binlerce binanın e, siz verisine elde etmek zorundasınız. Bunların büyük bir çoğunluğunun projesi yok. Olsa bile e, bunların projesine göre yapılıp yapılmadığını da kesin olarak bilemeyiz. Türkiye'de inşaat kayıtları maalesef çok sınırlıdır. Özellikle şantiyede ne yapıldığı kayıt, kayıt altına alınmaz. Dolayısıyla inşaatın kalitesini diyelim mesela beton kalitesi nedir? Bunu testlerle e, yani numune alıp veya pratik olarak yapılan başka testlerle tespit etmeniz gerekir. E, donatı durumu yani içindeki demirler e, miktarı nedir? Bunlar doğru yerleştirilmiş midir? Gerek boyuna doğrultuda mesela kolonlardaki demirler bizim dediğimiz sargı donatıları bunlar nedir? Şimdi bunların ve buna bağlı pek çok bilginin tabii kolon, kiriş ebatları, plandaki dağılımları vesaire bu bilgilerin teker teker her binaya girilip ölçülüp biçilmesi lazım. Bu Kaçınılmaz olarak bu yapılacak. Nerede yapılacak? Tabii bu binaların bu 48 binanın İstanbul'daki bütün binalar içindeki şeyin de bilmediğimiz için biz ilk planda 790 bin binanın e, içine girilip yani ilk planda değil aslında sonuç olarak e, bu o, bilgilerin sayısal bilgilerin elde edilmesi lazım. Bu muazzam bir görev tabii yani e, yapılması çok zor. Şimdi bunun e, nasıl yapılabileceği ile ilgili belediye e, işte Altı aydır diyelim 6-7 aydır yok pardon biraz daha fazla yani geçen yılın sonundan itibaren e, bir takım çalışmalar başlattı kendi bünyesinde e, deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı bünyesinde onların bir takım mühendislik ekipleri var mühendislik ekipleri var. onlar vasıtasıyla başlattı ve bir akademik danışma kurulu e, oluşturdu İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin ilgili öğretim üyelerinden ve e, ilgili meslek kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı daha sonra e, bu akademik e, bu sanıyorum 40 kişi civarında bir kuruldu daha sonra bu o, akademik kurulun içinde bir alt komisyon oluşturuldu biraz daha sık ve ayrıntılı olarak çalışmak ve e, durumu sonuçları e, büyük kurula e, rapor etmek üzere. Şimdi o çalışmalarda devam ediyor tabii bu pandemi dolayısıyla biraz aksadı çalışmalar pandemi dönemi içinde ya pandemi sonrasında diyelim ilk toplantıda tesadüfen dün yapıldı ve dün daha önce takrir ben üç hafta kadar önce Avcılar ilçesinde ve Silivri ilçesinde iki ilçede pilot Çalışma olarak başlatılan çalışmaların sonuçları dün rapor edildi ilgili arkadaşlar tarafından ve onlar değerlendirildi. Tabii bunun için bir yöntem geliştirilmişti aslında yani bu biraz pratik yöntemler kullanmak gerekiyor. Sayı bu kadar büyük muazzam olunca zaten datalar da yani toplanacak bilgileri de minimize etmeye çalışıyoruz. Bütün bilgileri toplama kalksanız zaman problemi ortaya çıkıyor. Sınırlı sayıda ama karakteristik olarak karar vermeye yeterli sayıda bilgi toplanıyor ve bu bilgi belli bir analiz yöntemi çerçevesinde değerlendiriliyor bu bilgiler. Şimdi bu, bu analiz yönteminde ne olacağı konusunda biz aslında 2003 yılında yayınlanan İstanbul Deprem Master Planı'nda bunları planlamıştık ve o zaman pek çok yöntem önermiştik çeşitli üniversiteler. Farklı farklı yöntemler önerilmişti ama bunların e, çok sınırlı uygulamaları yapıldı. Bir takım pilot çalışmalarda o zaman kaldı. Şimdi e, hedef İstanbul'un hedefi, belediyesinin hedefi çok büyük yani çok iddialı. İşte dediğim gibi 790 bin bina üzerinde bunu yapabilmek. E, bunu e, e, yapacak yöntemleri de işte e, ilk toplantılarda geniş e, bir biçimde tartıştık ve bir yöntemi Sonuç olarak seçtik. E, bu yöntemin uygulaması da dediğim gibi bu iki ilçede takriben 400 küsur bina üzerinde yapıldı. 400 küsur bina üzerinde yapılması planlanmıştır. Ama tabii burada yani maalesef hemen hemen e, sayılı, sayı tam hakkında değil ama 1 bölü 3 mertebesinde mertebe olarak söylüyorum eve girme iznini e, malikler vermemişler. Yani bu da bir problem çünkü burada zorla giremiyorsunuz. Korkuyorlar veya başka nedenlerle ev sahipleri, mal sahipleri evlerine girip bu incelemelerin yapılmasını istemiyorlar. Burada aslında bir büyük bir tahribat yok. Hatta karat da alınmıyor. Çünkü karat alınmasıyla başa çıkılamayacağı görüldüğü için bizim şimit çekici dediğimiz beton çekiçleriyle sonuç alınmaya çalışılıyor. Bunlar kalibre ediliyor. Bunlarla ilgili belediyenin İston şirketi var onlar epey çalıştılar daha önce bu kalibrasyon konularında tabi ve e, işte bu e, ama yine de işte sımanın kaldırılması falan filan gibi çok sınırlı sayıda da olsa bir e, müdahale söz konusu Bunu bazı insanlar istemiyor olabilirler gayet tabi ama e, yine de e, dün e, yapılan toplantıda e, çıkan sonuçları değerlendirdik e, o alt komite olarak ve e, tabi bazı noktalarda daha e, çalışma yapmanın gerektiği ortaya çıktı. Çünkü aynı zamanda yani bu datalara göre işte önerilen yöntem e, uygulandı, analiz yöntemi. E, onun sonuçlarında tabii bazı e, tutarsızlıklar olabiliyor. Onlar nereden kaynaklanıyor vesaire. Dün aslında 4 saate yakın bir toplantı yaptık. E, 3 saate yakın pardon. E, bütün bunlar e, irdelendi. Toplantılar devam edecek. İşte bu çalışmalar da şimdi ee, aslında bunlar pilot çalışmaydı ve belediyenin kendi ekipleri tarafından yapılmıştı. Şimdi belediye bunu e, dediğim gibi daha kaç faza ayıracaktan bilemiyorum ama bunları mühendislik firmalarının e, katılacağı bir açık ihaleyle bunu özellikle belirtiyorlar. Yani e, öyle 21B'ye göre acil durum falan şeyi yapmaksızın e, konu belki acil ama çok kötüye kullanılan bir ihale sistemi olduğu için mevcut iktidar tarafından, belediye bunu yapmak istemiyor anladığım kadarıyla, ihale edilecek dolayısıyla bu bu, bu bu proses devam edecek. Tabii bu proses devam edildiği sürece de e, bu analizlerin de e, rafine edilmesi, daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi için ne tür değişiklikler yapılması gerektiği konusunda e, çabalar devam edecek. Bu çok büyük bir problem. Tabii bunun ben şimdi çok konuştum sanıyorum. Bir iki dakika içinde bitireceğim ama bunun teknik tarafı yanında tabii e, hukuki tarafları belki de bir müddet sonra çok daha öne çıkacak. Çünkü vatandaş e, bir kısmı bunların girmeyi istemiyor. Yani dedim, kullan zor zorlanamıyor. Vatandaş evine girilmesini, bu izlemleri yapılmasını istemiyor. İkincisi aksiyon nasıl olacak? Yani diyelim ki ağır hasarlı ve yıkılması evet. gereken bir bina. Bütün binaları yıkamıyorsunuz çünkü evet. burada da vatandaşın rızası gerekiyor. Çünkü evet. özellikle bu af imar affı kapsamına giren şeylerde e, yani eğer şey olursa, e, yıkılma kararı alınırsa, e, aynı imar durumu, aynı binanın aynı büyüklükte yapılması söz konusu olmayabilecek. Onun için güçlendirmeyi tercih edecek şeyler ama ev sahipleri. Ama bu da mümkün olup olmayacağını da tabii bilemiyoruz. Güçlendirme her binada yapılamaz. Ve kolay da bir şey değil. Standartize edilmesi zor bir şey. Yani bundan sonra hem teknik ama biraz da hukuki ve hatta toplumsal sorunların da başa çıkılması gerekecek bu sorunlarla. Problem çok uzun vadeli ve bana göre çok zor bir problem. Son söz olarak söyleyeyim. Ben dünkü toplantıda da bunu ifade ettim. Bu aslında Merkezi hükümetin katkısı olmadan bence çözülmesi çok zor bir şey. Ama belediye yönetimi özellikle bize dün ifade edilen şey, e, yani bakanlık ve e, yerel yönetimle yani valilikle bu konuda e, ilişkilerin geliştirilmekte olduğu e, ve ilimsel e, bir ifadeyle e, ortak bir çalışmanın ileride mümkün olabileceği ifade edildi. Bu tabii çok memnuniyet verici bir gelişme İnşallah. Öyle olur ben burada keseyim. Ee, çok konuştum ama e, Yok hocam son derece evet, önemli evet, bilgiler evet, evet. verdiniz. Sağ ben, sağ hem, ben hemen e, bir iki noktayı e, sormak istiyorum. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla 400 küsur binanın e, üçte birine girilemediğine göre yaklaşık 270 280 eee olarak söylüyorum. Evet, evet. E, konutun uh, içine girildi ve burada konutlar uh, kontrol edildi değil mi hocam? Yani uh, içinde Efendim insanların... tabii şöyle yapılıyor Hı. şöyle yapılıyor. Binanın zaten sadece zemin katına giriliyor. Bütün katlar şahit etmemek için. Evet. Aslında diğer katların zemin katla aynı olduğu varsayılıyor. Ki büyük ölçüde öyledir. Bazı ufak tefek e ebat değişiklikleri olabilir kolonlarda ama o zaten dikkate kata alınıyor bir şekilde. Evet. Burada e, geometrik olarak kaç tane kolon var? Kolonların yerleri, boyutları, ebatları ölçülüyor. E, kirişlerin ebatları ölçülüyor. Yani bu aslında çok ayrıntılı bir şey değil. E, sanıyorum beş tane kolondan bu şimit çekici dediğimiz, yani bir darbeyle e, kolonun üzerine e, bir darbe vuruluyor. bir, çekici beton, kalitesini bir şey, evet, beton kalitesini ölçmek için. Evet, meton kalitesini ölçmek için. Ama onun için işte sıva kaldırılmak zorunda kalıyor ama sonra tamir ediliyor. Yani belki hani en çok rahatsızlık verecek konu bu aslında. Onun dışında e, diğer bilgiler toplanıyor yani e, bina analizinde gerekli olacak diğer bilgiler toplanıyor. Ha bir de e, belli kesitlerde iki veya üç kesit sanıyorum e, işte kolonlar sıyrılarak donatılar görülüyor. Do korozyon var mı donatılarda? Donatıların aralıkları nedir? Bir de enle donatılar bizim etriye dediğimiz et donatılar. Depremde en az boyuna donatılar hatta bazı durumlarda onlardan daha da önemli. Daha da önemli. O, daha onların önemli. aralıkları nedir? Ee, artı mesela işte e, eskiden nervülüsüz çelik kullanılıyordu. Şimdi nervülü çeliğe dönüldü. Bu ikisi arasında çok büyük fark var. Gerek dayanım bakımından gerek aderans bakımından betonla. Onlar tespit ediliyor vesaire o, Bu o yeterli bir bilgi oldu. Yani kı nispeten kısa bir süre içinde tam işte şimdi zamanı da şey yapıyorlar tabii e test ediyorlar. Yani ekipler başta tabii alışana kadar yavaş çalışıyorlar. Bir müddet sonra daha hızlanacaklar ama e olabilecek minimum zamanda bu bilgiler toplanıyor. E ve e bu şekilde bunlara göre de analiz yapılıyor. Değerlendirme Hocam evet. sonra ne olacak? Sonra bildik binayı bildik yıkılacak. Ne olacak? İşte, Para işte, bana var mı? Hukuk işte, var mı? Işte, şimdi şimdi İstanbul Belediyesi bu konularda eğimser görünüyor. Yani bize konuyu aktaran arkadaşlar. Yani tabii şüphesiz merkezi hükümetin işbirliği şart ama uluslararası kurumlardan finans kurumlarından uygun e, vadeli e, finansman imkanları bulunacağı düşünülüyor. Yeni belediye genel sekreteri de biliyorsunuz, eski bankacı. Onun da bir avantaj olduğu düşünülüyor. E, e, gerçekten aslında. Doğru da yani. E, o, e, o konuda çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi bize tabii sonuç olarak. Tabii bu dediğim biraz önce söylediğim gibi hukuki ve idari bakımdan muazzam kompleks bir problem. hiç Hiç kolay değil. Ee, yani burası komünist devlet değil yani ben bunu yıkacağım hiçbir şey itiraz edersen demek mümkün değil ee, büyük çoğunluğu kaçak olmasına rağmen yani illegal olmasına rağmen legalize edilmiş durumda ee, bir de problemimizin önemli bir şey de bu ee, hani legalize edilmese bile politik olarak zaten vatandaşın karşısına onun aleyhine bir şeyler yapmak çok zor dolayısıyla problem ee, dediğim gibi mutlaka ve mutlaka merkezi hükümetin bunu bir ülke sorunu olarak ele alıp e, belediye yönetimiyle birlikte çalışmasıyla birlikte bir sorum e, daha var hocam olabilir. Evet. Bir, bir sorum daha var şimdi diyelim ki bir evet. binayı çürük diye saptadık saptandı aynı yere yıkıp yapılacak mı o bina yoksa bir şehircilik çalışmasına ihtiyaç yok mu Var? Mutlaka var. Şimdi aslında bunlar tabi çok belirsizlik var bu aşada. Şimdi riskli benim kanaatim öyle ki zaten herhalde o noktaya da varacak. Zaten mevcut yapı, dönüş, şey, dönüşüm kanununda şey var bu riskli bölge tanımı var. Yani Hı. ben büyük bir olasılıkla şöyle bir durum olacağını düşünelim. Yani diyelim ki herhangi bir yer alalım İstanbul'da, bazılarda. Bu belli bir bölgeyi, bir, bir adayı veya büyükçe bir bölgeyi düşündünüz. Bunlar muhtemelen e, aynı zamanda yapılmış. Aynı inşaat kalitesinde. Diyelim ki tümü de ağır hasar veya orta, çok ağır hasarlı olacak. olduğu, yani hasar görebileceği tahmini yapıldı ayrıntılı tamam. çalışmalardan sonra. Da. O evet. zaman tabii bu bölgenin olduğu gibi yıkılıp, belki aralarında tek tük iyileri de olabilir ama, ee, bunun yeni baştan bir, tabii yani, şehircilik e, çalışmaları da yaparak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Herhalde oraya gidecek. Yoksa tek tek konuyu halletmek o kadar kolay değil. Evet, doğru, evet hocam. Ama, şimdi... ama mümkün şeyler de olabilir. Evet. Evet. E, bu belediyenin teknik ekipleri kanalıyla yapıldığını belirttiniz. Bu teknik ekiplerin Teknik özellikleri nelerdir? Mühendisler mi yoksa onun dışında da? Bu seferi... Bunu anladığım kadarıyla İston şirketi. İston diye bir şirketi var. Evet. evet. Oradaki bize verilen şey. Hatta bu üç hafta önce avcılarda bir başlangıç, bir promosyon şeyi yapıldı. Lansman deyip. Yani bu projenin lansmanı olarak işte oradaki ekipleri falan de tanıttılar ve o e, törenden sonra diyelim e, ekipler çalışmaya başladı. Zaten bu işte 3 haftalık falan bir çalışma. E, ama dediğim gibi bu bir pilot çalışma e, yani mevcut öngörülen sistemin haksa, aksaklıklarını da görmek biraz amaç ki bir takım aksaklıklar zaten görülmüş durumda. Onlar düzeltilecek. Ve bu, evet. bu kendi kendini sistem şey yapacak e, geliştirecek. Evet. Evet. Bir zaman planı yapılabildi mi hocam? Şimdi sonuç olarak ya diyelim ki Valla onu, onu, dün, sormadım. onu evet. dün sormadım. Onu dün sormadım. O direkt olarak bir kere bu inceleme çalışacak ekip sayısına bağlı. Onlarla evet. ilgili daha önceki Ben de o raporla... nedenle soruyorum zaten. Evet. evet. Ee, daha önceki şeylerde bir takım sayılar vermişlerdi ama şu, şu anda önümde değil. Yani işte kaç ekip çalışırsa ve işte kaç dakikada şeyi bitirirse çalışmayı gibi. Evet. E şimdi bu pilot çalışma sırasında o bir kere süreler konusunda herhalde bilgi sahibi olmuşlardır, onları değerlendireceklerdir. E ama ihaleyi hangi kaç binai için yapacaklar, kaç tane ihale yapacaklar, bu, bunun tabii planlaması onlara bağlı. O konu konuşulmadı. Biz daha ziyade işin teknik tarafını konuşuyoruz bu, bu konuşmada. Evet. Evet. evet. evet. Ee... Ben hemen bir şey daha sormak istiyorum hocam. Şimdi sonuç olarak bu 790 bin bina özellikle 2000 yılına kadar yapılmış olarak inşa edilmiş olan binaların tamamını kapsıyor. Ama bunların içinde de bir öncelik olduğunu çok belli. Orada da herhalde 80 öncesi 255 bin bina bunların... E, toplanmış olduğu ilçeler de e, belli mi ve be? öncelik bunlarda mı? E tabii. Şimdi aslında yani zaten e, belediyenin e, bir orada ay kadar çalışmalar. önce yayınladığı ilçe bazındaki o raporlarda bu görünüyor. Yani ağır hasarlar evet. ilçenin neresinde orada çeşitli evet. farklı renklerle haritalarda görünüyor. Şimdi tabii bu e, şeyde zaten şunu söyleyeyim ilçeler şeyde Avcılar'da ve Silivri'de yapılan pilot çalışması da bütün tabii şey yapılmadı. Orada da bir takım binalar seçildi, e, e, belli bölgeler seçildi. Şimdi e, bunlar dediğim gibi bu aşamada ben ayrıntılı bilgi sahibi değilim ama tahminimi söylüyorum. Yani bu ilk bu hasar tahmin çalışmasındaki dağılıma göre e, hem ilçelerin öncelikleri tespit edilecektir. Bütün de 39 ilçeyi aynı anda yapmanız elüzüm yok. Zaten bazılarını belki hiç hiç şey yapmanız elüzüm yok. Yani eee çok uzak olan bölgeler var yani. E, ben mesela şu anda Şile'deyim. E, yazlık evim Şile'de e, deprem tehlikesi çok az. Yani çünkü e, faylara çok evet. uzak. Yani burada bu, buranın bir önceliği yok açıkçası. Evet. Açık söylemek gerekirse. E, yapılmalı belki burada da var ama öncelik yok. Yani yapılmasa da olur hatta. Evet. Bunun gibi bazı şeyler var ama tabi İstanbul'da büyük nüfus yoğunluğunun yer aldığı ilçeler maalesef faya yakın ilçeler özellikle Avrupa yakasında ki çok kalabalık ilçeler problem zaten orada. Yani evet. Bağcılar, Esenler, Esenyurt işte Bahçeli Evler, Şirin Evler vesaire yani oralarda tabii e, büyük problem var. E, yapı kalitesi bakımından problemimiz var. Aksi gibi depremin de e, çok fena vuracağı. Evet Vurmasının çok yakın pay, kırıl, evet. kırılması beklenen fay hattına da çok yakın durumda. Evet yakın, son iki dakikamızdayız. Evet. Acaba e, başka sorumuz var mı Argun ve Elvan? Hocam şöyle bir soru e, aklıma geliyor bu mevcut e, bir takım mevzuat özellikle de bu afet e, bölgeleriyle ilgili olarak e, e, bizim kentsel dönüşüm diye adlandırdığımız yasa a, şu, şu anda sayısı şeyi hat, hatırlayamadım ama sayısını e, o yasa bu çalışmalar önünde bir engel mi yoksa bir destek mi? E bence. Sonra e... nereden aklıma geldi onu da söyleyeyim. Mesela evet. e, evet. şeyde e, bazı çalınan kapılardan giremedik diyorsunuz. Yani e, bir takım sorunlarla karşılık. İnsanlar istemedi, hasar gelecek falan. Benim aklıma e, da şey e, geldi. Onun kanunla ilgisi yok. Onun kanunla ilgisi yok. Yani zorlayamıyorsunuz şeyi. Ama şöyle, şöyle biliyorum zorlayamıyorsunuz da ama insanların aklına hoş mu geliyor acaba? Ya gelecekler bunlar örnek alacaklar. Evi e, tehlikeli şey riskli bulacaklar ve yıkım kararı çıkarttıracaklar Aa, bir, bir korku tabii, tabii tabii bu Muhtemelen. Bakın vaktimizi açmadan bir dakika içinde söyleyeyim. Biz Bolu'da bir yıllar önce yani 2000'li yıllarda çok ayrıntılı çok güzel bir çalışma yaptık. Çok çok ayrıntılı. Orada 1200 tane binanın şeyini çıkardık. Çok hemen hemen kesine yakın durumunu çıkardık. Yani çok ayrıntılı hesap yaptık çünkü. Ve bunu belediyeye sunduk. Belediye bunu açıklamadı vatandaşa. Çünkü belediye meclisi, yalnızca e, imar komisyonu e, şey oldu hatta o zaman ben de katılmıştım aman dediler biz bunu açıklamayız orta hasarlı bina var orta hasar kötü bir şey değil ki yani orta hasar olur ama orta hasarı istemiyor vatandaş e, ama evimin değeri azalır mad maddi değeri azalır ben evimi satamam vesaire diye dolayısıyla o, o değerli çalışma sonuç olarak <gülüyor> bir yarar sağlamadı yani toplumsal bir yarar sağlamadı Evet, daha Daha, daha dün, dün şehircilik bakanımız sayın e, kurum şey dedi gidin belediyelere ve binanızın sağlam olup olmadığına dair rapor alın dedi bunu vatandaşlara söyledi D e, herkes gitti hadi her çocuk çıktı ne olacak hemen elektrik zaten eserler, tabii problem orada eserler. vatandaşın çoğu da gitmiyor vatandaşın çoğu da gitmiyor evet. yani gitmiyor dediğim sebepten gitmiyor yani Elvan Bey'in dediği sebepten gitmiyor evet, evet. Evet programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Evet hocam çok teşekkürler. Elvan Cantekin, Argun Yılmaz. sizlere de çok teşekkürler. Programı evet. burada a, kapatıyoruz. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında a, Altın Saatler ekibi ile birlikteydik. A, konuğumuz yoktu ve a, İstanbul'da... Deprem riskinin önlenmesine ilişkin olarak yürütülmekte olan faaliyetleri Nuray hocamız özetledi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.